فَإِنَّا حَيْرَ الْحَدِيسِ كَلَامُ اللّٰهِ وَهَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّا بِدَاتٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّا دَلَالَةً فِي النَّارٍ اما بعد Evet bu akşam 27. sure olan Enneml yani Arapçasından çevir yapmak gerekirse Karınca adıyla meşhur surede inşallah devam edeceğiz. Öncelikle kısaca bilgi vereyim. Bu sure Mekke'de nazil olmuş bir sure. 93 ayettir. Az önce de belirttiğim gibi nem karınca demektir. Surenin 18. ayette Süleyman Aleyhisselam'dan Aleyhisselam'ın ordusuna yol veren karıncalardan söz edildiği için sureyi bu isim almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. -sin. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz biz ahirete inanmayanların işlerini kendilerine suslu gösterdik. O yüzden bocalar dururlar. İşte bunlar azabı en ağır olanlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır. Resulüm, şüphesiz ki bu Kur'an, hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir. Hani Musa ailesine şöyle demişti, Gerçekten ben bir ateş gördüm, gidip size oradan bir haber getireceğim, yahut bir ateş parçası getireceğim, umulur ki ısınırsınız. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi,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 Ancak kim haksızlık eder, sonra işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa bilsin ki ben ona karşı da çok barışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Elini koynuna sokta, kusursuz ben bembeyaz çıkıversin. Dokuz mucize ile firavun ve kavmine git. Çünkü onlar artık yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince... ''Bu apaçık bir büyüdür.'' dediler. Kendileri de bunlara yakınen inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. andolsun ki biz Davuda ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamd olsun.'' dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Hepsi bir arada onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, ey karıncalar, yuvalarınıza girin.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 Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek ya da onun canını iyice yakacağım. Yahut da onu boğazlayacağım. Çok geçmeden hüt, hüt gelip ben dedi. Senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebeden sana doğru çok önemli bir haber getirdim. Gerçekten onlara yani Sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahta olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kamyonun Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. <gülüyor> Şeytan böyle yapmış ki göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. Halbuki büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur.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 Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin diye yazmaktadır. Sonra Melike dedi ki, Beyler, ulular, bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz siz yanımda olmadan, size danışmadan hiçbir işi kestirip atmam. Onlar şu cevabı verdiler. Biz güçlü kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaş erbabıyız. Buyruk ise senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Melike, Hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan ederler ve halkın ulularını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklardı.'' dedi. ''Ben şimdi onlara bir hediye göndereyim de bakayım erçiler ne gibi bir sonuçla dönecekler.'' Erçiler hediyelerle Süleyman'a gelince şöyle dedi. ''Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği sizin verdiğinizden daha iyidir.'' Hediyeniz de ben değil, siz sevinirsiniz. Ey elçi! Onlara dön. İyi bilsinler ki, kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette, hor ve hakir halde oradan çıkarırız. Sonra Süleyman müşavirlerine dedi ki, Ey ulular! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce, hanginiz o milikinin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit, ''Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsiniz.'' dedi. Kitaptan Allah tarafından verilmiş ilmi olan bir kimse ise, ''Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm.'' dedi. Süleyman onu yani Melikinin tahtını yanı başına yerleşmiş olarak gelince, bu dedi, ''Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim?'' diye beni sınamak üzere Rabbimin gösterdiği lütfundandır.'' Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Çok kerem sahibidir. Süleyman devamlı dedi ki Onun tahtını bilemeyeceği bir hale getirin. Bakalım tanıyacak mı? Yoksa tanımayanlar arasında mı olacak? Melike gelince Senin tahtın da böyle mi? denildi. O şöyle cevap verdi. Tıpkı o. Süleyman şöyle dedi. Bize daha önce Allah'tan bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk. Onu Allah'tan başka taptığı şeyler o zamana kadar tevhid dinine giymekten alıkoymuştu. Evet aklınızı helal edin. Ben inşallah. <gülüyor> evet 43. ayetti baştan alalım. Onu Allah'tan başka taptığı şeyler o zamana kadar tevhid dinine girmekten alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke girdendi. Melike onu görünce derin bir susandı ve eteğini yukarı çekti. Süleyman, "Bu bilurdan yapılmış şeffaf bir zemindir." dedi. Melike dedi ki: "Rabbim, ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." Andolsun ki Allah'a kulluk edin Demesi için Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbiriyle çekişen iki zümre oluverdiler. Salih dedi ki, ey kavmi, iyilik dururken niye kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Şöyle dediler, senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, size çöken uğursuzluk sebebi Allah katında yazılıdır Hayır, siz imtihana çekilen bir kavimsiniz dedi. O şehirde dokuz kişi yani elebaşı vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım, hepsini öldürelim. Sonra da velisine biz Sari ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik, inanın ki doğruyu söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendilerini farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Bak işte, tuzaklarının akıbeti nice oldu. Onları da kendilerine uyan kavimlerinin de nasıl toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evlere. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık. Lut'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. Kavmine şöyle demişti. Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Bu ilahi ikazdan sonra hala siz ile de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız? Doğrusu siz beyinsizlikte devam ede gelen bir kavimsiniz. Kavminin cevabı sadece Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar bizim yaptıklarımızdan uzak kalmak isteyen insanlarmış demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı Müstesna. Onun geride azaba uğrayanların içinde kalmasını takdir ettik. Onların üzerlerine müthiş bir yağmur indirdik. Bu sebeple uyarılan fakat aldırmayanların yağmuru ne kötü olmuştur. Resulüm deki. Hamdolsun Allah'a, selam olsun seskin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ortak boştularım? Onlar mı daha hayırlı, yoksa gökleri ve yeri yaratan gökten size su indiren mi? O suyla bir, ağacın bile gücünü, bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetemeyecek güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir ilah mı var? Doğrusu onlar. sapıklıkta devam eden bir gürülttür. Onlar mı daha hayırlı, yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından, yer altından ve üstünden nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var? Doğrusu onların çoğu hakikatleri bilmiyorlar. Onlar mı hayırlı, yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, size yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Onlar mı hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'tan başka bir ilah mı var? Allah Onların ortak koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzeftir. Onlar mı daha hayırlı, yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah'tan başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söylüyorsanız siz kesin delilinizi getirin. De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilemez.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 daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, Yeryüzünde gezin de günahkarların akıbeti nice oldu görün. Resulüm, onların yüzünden tasalanma. Kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü sıkıntı duyma. Onlar, eğer do doğru sözlü iseniz, söyleyin bakalım, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler? Deki,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 İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır. Yoğun müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir. Rabbin şüphesiz onlar arasında hükmünü verecektir. O mutlak galiptir ve her şeyi bilendir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzerinesin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. arkalarını dönüp giderlerken, sarılara da daveti doyuramazsın. Sen, körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak, ayetlerimize inanıp da teslim olanlara doyurabilirsin. O söz, başlarına geldiği, yani kıyamet yaklaştığı zaman, onlara yerden bir dabbe yani mahluk çıkarırız da, bu onlara, insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. O gün,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 Dinlensinler diye, geceyi karanlık, çalışsınlar diye gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda birçok ibretler vardır. sura ufürüldüğü gün, Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Sen dağları görürsün de onları yerinde durursan sanırsın. Oysa onlar, Bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim iyilikle ilahi huzura gelirse ona daha iyisi verilir. Ve onlar o gün korkudan emin kalırlar. Rablerinin huzuruna kötülükle gelen kimseler ise yüzü koyun cehenneme atılırlar.